Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi. Şimdi bir kaç tane soru geldi. Gerçek bu çok güncel bir sorudur. Bütün arkadaşlar bu soruyu soruyorlar. Tabi e, asıl İslam dinini bilen değil. E, selef matodunu da bilenler değil. Alimlerin peşinden de gidenler değil. Ama cenzler, devamlı şübhetle amel edenler, Asıl akide meselesinde temel atmayanlar e, Alimlerimizin ehl sünnet alimlerinin çizgilerini bilmeyenler Bu soruyla çok karşılaşıyorlar O da nedir? Bu e, tahut meselesidir Şimdi tağuta kifretmek vaciptir Evet bunun hakkında icma var Buradan bir şey e, mesele çetrefil çıkıyor O da nedir? Tağutun mahkemelerine gidilir mi? Soru bu Tagut'un mahkemelerine gidilir mi? Eğer taguta kifretmek vacip ise, e, bunların da mahkemesine çift etmek vaciptir. Ee, ondan dolayı kim bu günde Türkiye Cumhuriyeti'nde e, yaşıyorsa, yanda e, başka ülkelerde yaşıyorsa o ülkede tagutla hükmü olunuyorsa Eee, tahut dediğimiz Allah'ın e, düzeni değil, başka bir düzenle, insanın kurduğu bir düzenle. Çünkü bu evrende iki tane düzen var. Bir Allahu Teala'nın düzeni, bir de insanın kurduğu düzen. Üçüncüsü yoktur. Üçüncüsü karma karışık da yapabilirler. Cengiz Han'ın gibi yaptığı yasa gibi. O da tahuta giriyor. Şimdi bu çeşisi var. Bir Allah'ın hükmü var, bir tahut var. Ee, ne yapacak bir Müslüman bu ülkelerde? Bu kafaları karıştırmışlar. İşte ondan dolayı mahkemelere gitmiyorlar. Ee, bir sorumlulukta kaldıklarında gitmiyorlar. Bir tane hırsız geldi evlerine girdi mahkemeye gitmiyor. Hırsızı şişayet etmeriz. Çünkü bu mahkemenin tağutudur. Ee, bir tane geldi başlarına vurup ellerinden telefonunu alıyor. Ondan sonra ben bundan alabilsem alabildim. Alabilmesem ben bunu polise veremem. Çünkü polis tağutun Adamıdır o da beni mahkemeye götürür tağutun mahkemesine caiz değil. Eğer ben hakkımı talaba gitsem bu telefonumu yen yani hırsız girdi evime hırsızlık yaptı mahkemeyle hakkımı alsam yan bir tane geldi benim arasama evime tecavüz etti. O hakkımı mahkemeyle alsam bu tağuta inanmak oluyor çifra oluyor. Böyle çetrefilli bir acayip durumdadır insanlar maalesef dediğim gibi e, elhamdülillah sağlam yere alimlerin peşine giden insanlar değil diğerleridir bu da bir e, baya bir sorun yaratıyor arkadaşların e, arasında ondan dolayı <gülüyor> bunun hakiki e, meselenin hakiki cevabı nedir şimdi bunu cevaplayacağız. <gülüyor> şimdi arkadaşlar bunu bilmemiz lazım tağut nedir Allah'ın Cevini yapan bütün varlık tağuttur. Yani Allahu Subhanahu Teala'nın isim, sıfatlarını taşıyan üzerinde bu tağuttur. Yani tağut, ister canlı bir insan olsun Allahu Teala'nın görevlerini kendisinde görsün, ben hüküm kurabilirim, ben imdada yetişebilirim. Ben yaratabilirim, ben rızık verebilirim, ben öldürebilirim vs. Bu türlü meseleler nedir? Bu, bu insan öyle iddia etse bu tağut. Yani de bu tağut put olabilir, taş olabilir. Ne, neden taş olur? O taş iddia etmese de ama ne iddia eder? İnsanlar iddia ediyor, bu taş o görevleri yapabilir. O görevleri de ki Allah'tan başka kimse yapamaz. Yani Allahu Teala'dan başka bu görevleri kimse yapamazsa, başkasına verse İster put olsun, ister taş olsun, ister beton olsun, ister ağaç olsun, ister hayvan olsun, ister evren olsun. Mesela inah zalma var diyorlar karanlığın ilahı. Yanda e, Kurta tapanlar var. Bu da tanrıdır diyorlar. Vesaire. Bu türlü meseleler hepsi tağuttur Buna çift etmek nedir vaciptir. Tağutun aslısı bugünde en büyük fitne tağut olan fitne nedir? Allah'ın hükmünden başka diğer hükümlerdir. Allah'ın hükmünden başka hüküm küfürdür. Her Müslümanın üzerine vaciptir. İcma'an musulmanların arasında ihtilaf olmadan bütün fırkalarıyla icma'an Müslümanlar icma etmişler Allah'tan başka hüküm yoktur. Allah'tan başkanın hükmüne dönmek küfürdür icmaen yapmışlar mı? Bunu da birçok ayette Allah Subhanahu ve Teala zikrediyor. Mesela Nisa surasında fela wa rabbika la yu'minun hatta yuḥkimūka fīmā shajara bainhum. Sonra la yecidū fī enfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta ve yusallimūne Hakkıyla iman etmezler. İman etmiş olamazlar yerine göre. Hatta seni aralarındaki hilafta hakem kılmasalar. Sen kimsin? Sen kimsin burada? Bu Resulullah'tır. Allah'ın elçisi, Allah'ın şeriatini getirmiş bize ihbara, bize haber vermeye. Bu Allah'ın, Allah yarattı size, sizi yarattı. Yırızkınızı verdi, karşılığını emriyle kalkıp oturacaksınız. Sadece hakem kılmak değil, dürçü nefsinizde bir şey kalmasın. E, tam gönül mutluluğuyla razılığıyla teslim olacaksınız. Bu da ne dedik İbadet nedir? İbadet dedik Üç rükünü var. Sevgi İşte bu sevgidir. Sevgi korku, ümit. İbadet bu üçüden olur. Allah'ın hükmüne bu üçüyle tapacaksın. Sevgi severek işte teslim olarak severek bu Allah'a emin olacaksın. Korkarak çünkü uymazsan cezası var. Acı azabı var. Ben her şeyi hakkıyla mı iddia edemem ama Allah affetsin beni de Umid ederim Rabbim büyüktür. Sonra diğer ayette ne diyor? Elem tere illezine yez'ümûne ennehum âmenû bime unzile ileyke ve ma unzile min kablike. Diyorsan onları görmüyorsun ki. Sen diyorlar biz ves sene ve senden öncekine iman ediyoruz. Yuridûne en yetehakkamu ile tağûti. Onlar ama yeri geldiğinde tağûta gidiyorlar. Allah'tan başkasına ve kad emr olu an yekfur yekfur onlar da emrolunmuşlar taguta ve yuridu şeytan en yuzluhum dalalen şeytan da ne yapsın yoldan çıkartsın. işte kim tağuta, Allah da, kim taguta ibadeti emreder yol gösterir şeytan Sonra ne diyor ayet-i teala ve iza kile lehum taalu ila ma enzelallah ve raiyet el münafıkîn yasuddûne anke sudûde. Ya senjeren Allah ve resulüne bakın hüküm budur. Doğru hüküm şeriattedir. Münafıklar ne yapar? Yasuddûne anke sudûde. Burada niye kafirler demedi münafıklar dedi? Çünkü tu İslam toplumunu bahsediyor Allah subhanu teala. Çafir zaten diyor ben inanmıyorum. Biz de ona tamam sen bizden değilsin. Ama münafık diyor ben sizdenim. Ama ne yaparım? Olur cumbuzdan çıkartarım bazı ayetleri, bazı şeyleri. Çifirdir. Çünkü ta hüküm ve teha kum. Alimler diyorlar ki hüküm. Hüküm Allah'ın hükmü. Ve Allah'ın hükmüne dönmek. Yani Allah'ın hük başkalarının hükmü e, başkalarının hükmüne dönmek bu bir ibadettir. Bunu Allah'tan başkaya, kimseye olmaz serf edelim. Sadece Allah için olur. Allah'ın hükmünü kabul edeceğiz. Allah'ın hükmüne de döneceğiz. Başkasına dönmek nedir? Şifirdir. Allah Subhanehu Teala Yusuf Suresinde 40. ayette diyor? İnil hükmü illa lillah. Hüküm sadece Allah'ındır. Emre en la te'abudu illa iyyahu. Emretti de Allah ondan başkasına ibadet olmaz. Mutlaktır, bitmiştir. Bunun hakkında icma var. Aldığın için Allah'tan başka bir tane ibadet eden olur. çafir olur. 13 ehli kitap hakkında Allah subhanahu aleyhi ve teala ne dedi? اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله Ne yaptılar? Allah'a şifre etmediler. Ne yaptılar? Alimlerini, ruhbanlarını, ahbarlarını ne yaptılar? Papazlarını ne yaptılar? Allah'tan başka ilahlar yaptılar. وَالْمَسِيْحُ بْنِ مَرْيَمْ Vama ömer ılla liyabdu ilahı one lâ ilâh ılla Hu, Subhanhu, ame ifrıkun. Halbuki bular emr olunmadılar, illa ki tek Allah’a ibadet ettiler. İşte onun için Ödey ibn Hatim dedi: Yarasu Allah bu Hristiyanlardan haberdar bir rivayette de Hristiyan olmuştur. Yarasu Allah dedi: Bular yani ben oradan geliyorum içlerinden bunlar ibadet etmediler yani ruh bana sen Allah'sın sen rızık ver bana sen öldür beni he Resulullah dedi bela dedi, bela Arapça'da kesin dedi bunlar ibadet ediyordular ama senin dediğin ibadetten değil başka bir nevi ibadet var o da nedir emirlerine uyurdular ne dedi inen muharremu aleyhim el halal halal kıldılar ve ahallu haram haramu da halal kıldı buldular ne yaptılar fe tabeuhum uydılar ona fenzalik ibadetuhum yahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bak açıkılıyor işte bunlara bunların da olara ibadetidir yani kim dese bize bu başörtüsü mesela mahsuru yoktur halaldır bu onun sözüne uysan ne olur ona ibadet etmiş olursun çünkü tahakkum dönmek, hacim kılmak, Allah'ın şer'ine dönmek, yani başka bir şer'e dönmek bu bir ibadettir. Nasıl rüku, secde namaz bir ibadettir? Allah'tan başkasına olmaz. Nasıl helal haram bir ibadettir? Allah'tan başkasına olmaz. E bunu da yapsan ne olursun? Şirk edersin. Ayette geçtiği gibi em lehum şurakao şer'u lehum min eddin. Ma lem ya'zim bihi Allah. Allah izin vermediğinde o ortaklar onlar için dinlen bir şey şey yaptılar Asılda nedir Allah Teala wa ma umru illa liyabdul la liyabdul ilahum waheeden la ilahe illahu subhanahu ama işte bunlar ne yapmışlar emirlerin e, halbuki bunlar emir olmuşlar sadece Allah Teala ya şey yapsın e, ibadet ettiler onun için bu tahakküm meselesini Bizi kim yoldan çıkartır? Şeytan. Şeytan e, Allah'tan başkaya e, insanları ne yapar? Savk eder. Bundan dolayı bütün ümmetin üzerine vacip olan nedir? Allah'ın şer'ine dönmek. Bütün musulman muniden mükelleftir. Ne diyor allah Teala? Ve enzelne ileyke el bil haqqi musaddiqan lima beyne min minel kitâbi ve muheyminen aleyhi kitabı gönderdik sen ey Muhammed hakla. Elindeki kitap bütün eski geçmiş Allah'ın kitaplarının üzerine hacim kılmıştır. Onları nesketmiş. etmiş. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ Allah'ın indirdiğiyle hükmeli insanların arasında. Sadece Müslümanların değil, insanların. Kimin üzerine gücün var ey Muhammed? Onların, onların üzerinde. Mesela benim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in toplumunda Yahudi, Hristiyan var. Onlar da gelseler Allah'ın hükmüyle hükmedir onlara. Kendi dinleriyle değil. Yani bir Hristiyan bir Yahudi zine yaptı. Demedik Yahudi'de zine yapan e, öldürülmez. Hayır. O Yahudi de öldürürüz. وَلَا <nülük> تَتَّبِعَهْوَاهُمْ Havalarına uyma. Nefislerine uyma. اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقْ Eğer uysan ha? Dalga. insanların dalgasına Elindeki hakkı şey yapsan e, Elindeki hakkı Vazgeçmeyeceksin Onların da havalarına uymayacaksın Alimler diyorlar bazı alimler Meselen ne fetvaları veriyorlar İşte halal ha, halalı, e, Harama halal Yapıyorlar işte ne yapalım Bugün durum değişildi filan oldu Eskiden öyle değildi insanlar Yani o dalga var İnsanların isteği dalgasına Alim uysa vay haline Alim is istediği Dalgaya uysa vay haline Toplumun Dalgasına uyamaz Ne yapacaktır Allah'ın emrine uyacaktır İşte İşte "ve hüküm بينهم بما أنزل الله ve lattebe'a hevam ve ahdər en yaftenuk an ayet aynen devam ediyor Maide suresi acayip bir ayettir. Zamanımız olsaydı bunu hepsini açıklardım. Ama konudan çıkmayalım da çok acayip bir ayettir bu. E fehku'l cahiliye bu'una ve men min Allah hukmen ayetin sonunda gidiyor. Dürcü cahiliyet hükmü ne Her hüküm Allah'tan" hükmünden başka e, cahiliyet hükmünü. Fe, hük, fe Allah'tan başka hüküm yoktur. Allah'tan başka dönme de hiçbir kanuna caiz değil. Ve hüküm بينهم بما أنزل. ve la Onun için e, bütün e, bütün e, Musulmanların üzerine düşen Yencorevilerin yani üzerine düşen Allah'ın hükmüyle hükmetmeleri lazım Allah'ın hükmünde çişert var Allah'ın hükmü niye yer üzerinde e, Hakim olur Çünkü çişeyle hükmü olur Bir Rıza nefisten olur Rıza nefisten Allah subhanahu teala'nın Hükmüne razı olacaksın İkincisi Allah'ın hükmü yer üzerinde neyi kaldırır? Yer üzerinde Allah'ın emirleri uygulanması lazım. Allah'ın emirleri uygulanır. Çünkü Allah emretmiş kendi hadleri uygulansın. Ondan dolayı şimdi buraya kadar tamamdır. Bundan sonra ne geliyor meseleye? Geliyor innehu biz bu hüküm tamam bunun üzerine icma var Ama bundan sonra ne oluyor Bundan sonra Biz Başkasının hükmüne dönmek Dedik küfürdür Ama bir şey ortada çıkıyor Zarurattır Zarurat babında ne yapacağız Zarurat nedir Meselen ben yaşadığım memlekette Allah'ın hükmüden Hüküm olunmuyor Meselen çifir bir memleketinde yaşıyorum Avrupa'da yaşıyorum Allah'ın hükmü yoktur. Avrupa'dır. İnsan hükmü var. Yeni de Musulman ülkelerinde bugün de Avrupa'dan alınan o hükümlerden hüküm ediliyor. Yani insanın kurduğu hükümden ama Allah'ın hükmü iptal olunmuştur. Şimdi burada nasıl bir hükm yapacağız? Burada bir insanın malı alınsa yan gasp yan katletse birden onu bir tane geldi senin çocuğunu öldürdü, yan babanı öldürdü. Bunu ben hakkımı İslam devletinde kadıya gideceğim, kadı alacaktır. Bir zulmü oğladım, kadı benim için bu zulmü alacaktır. Bana bir tokat attı, ben ispat etsem o bana bir tokat attı, kadı da ona dişe diş, göze göz. Ama yokuysa, bir yaşadığım ülkede maziretli bir durumdaysak, bu ne olacak? Bunun hükmü nedir? Alimler diyorlar bu bu bu vaziyette. Elinden bir şey gelmiyorsa sen o tağutun mahkemesine hakkını almak için gidebilirsin. Bu gündeci bütün alimler bu konuda icma etmişler. Gidebilirsin. Ama ne koymuşlar? Şartlar koymuşlar. Önce çünkü cide e, cid, neden cide, cidersin çünkü mukrasın, ikrahtan gideceksin yani gönül razılığıyla sevmekten değil mesela ben bir müslümanla ihtilaf ettim o musulmana dedim ki bak senin yaptığın bana haksızlıktır o dedi haksızlık değil bak gel filan hocanın yanına cidelim o hoca Allah'ın emriyle bizim aramızda hüküm versin o arkadaş dedi ki Hayır ben o hocaya gitmem Ben, sen gel, ben seni götürüm e, Devletin mahkemesine Bu nedir? Bu bu tağutun mahkemesini seçmektir O zaman Hocanın Şeriatin hükmünü iptal ettin Tağutun mahkemesine gittin Bu çifirdir Allah korusun. Yerine göre tabi aslan inanıyorsa Ne dediğini biliyorsa hüccet kalkmış sözlerine Çifre gider Ama Ama Adam kabul etmiyorsa Yen yani fasıktır bu adam gibi Yen yani zaten dinsizdir inanmıyor Ben desem Cele Hoca'ya alay eder benimle O zaman ne yapacağım Ben gideceğim tağutun mahkemesine Benim hakkımı alır ama giderken de Mükrahim severek gitmiyorum Mecburdan gidiyorum Yen yani de Tukya babinden giderim Ne yapayım Hakkım almak için Tukya gösteririm Zarurattır Büyük zereli def etmek babından alimler diyorlar. Nefisi ve arzi ve malını non, zulmü def etmek babından buna cevaz vermişler. Kendi haklarımı alimden alamıyorum. Şerimle, kendi Allah'ın hükmüyle aramıyorum. Buların hükmüyle benim elime zulmüm geri, geliyorsa hakkım ondan dolayı bu memleketlerde Gitmekte bir mahsur yoktur Çünkü bu mahkemelere gitmesen Musulmanların kanları Malları ne olur? Mustabah olur Yani her gelen musulmanları koyun gibi Kullanır Nasıl olsa diğer bunlar geri zekalılar Tağutun mahkemesine gitmiyorlar Ne yapsak bunlara çarımızda kalır Malımızda alırlar Tüfeciler de gelir Eşkıyalar da gelir Başımıza çöker Mutül musulmanların malları Kanları ne olur? müstebih olur. Halbuki şeriat geldi ne için? İslam dini ne için geldi? Zulmü def etsin. Zalimi eline vursun. Mu mazlumu insaf etsin. Hakları geri getirsin. İslam dilinin e, en büyük özelliklerinden bulardır? Eğer bu İslam dini elinde oluyorsa bir musulmanın eliyle olursa bu Allah'ın emridir eyvallah. Eğer olmuyorsa başkasının eliyle eli olursa alimler diyorlar el hikmetu zâlletul mu'min. Hikmet mu'minin neydir? vallesidir aradığı şeydir. Eynemâ vecedehe fâhûvâ evlâ Bir hikmeti nerede buldun? O sen başkasından daha öylesin. onuyla ile amel edeceksin. Eğer hikmet benim burada hakkım alınıyorsa ben ondan daha haklıyım. Sonra usulü fıkıhta kaideler var. Bu alimlerin sözünü destekliyor. Ne diyor? İlle ma ıhtırurtum. Ayette diyor. Yani zarurette kaldığınızda sizin için caizdir. Ölüyü yemek bile zarurette öle etini yemek bile zarurette caizdir. İlla men ukrihe ve kalbuhu mutmainnum bil iman ayeti Ammar İbni Yasir Resulullah demedi ki kalbun mutmainnidir. İlla en tetteku minhum tuka. Diğer ayette. Takva, takiye gösterirsiniz olarak Çünkü zayıfsiniz. Sonra diyor ki Allah-u Teala yuridullahu bikumul yusur. Vela yuridibikumul usur. Allah kolaylık istiyor. Zorluk çıkartmak istemiyor. Bu ayetlerden hepsinin bu ayetin ışıkları altında alimler caiz görmüşler. Bir de kavaidil <gülüyor> fıkhiye var. Ma la qaı, kavaid el fıkhia, usul el fıkhita, kaydeler, vurbutlar, olmaz olmazdır. Matematik gibi nasıl içi çarpıcı bir çocukmuşuz bilemese, üniversiteyi bitirene kadar başarılı olmaz. Olması olmazı olur. Bu kaydeler de bizim olması olmazımızdır. Ne diyor? Ma la yutraqu la kulluhu. Bir şeyin hepsini e, imkanımızda olmasa hepsini elde ederim. Hepsini de tercih etmez birden. Ne tutacak ne yapabilsek Çardır Yani ben bütün Sünnetleri yerine getirmiyorum o zaman Ben sünnet amel etmeyeyim Olmaz sen çaba gösterene ne yaptın Onu yap Sonra bir diğer kaide Ve ma Ve ma Umirtukum bi emrin Fe'tu minhumas Tatahtum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Bunu da kaide etmişler Ben size bir emir söylediğimde Elinizden gelecek kadar yapın yani Allah diyor bana namaz kıl ayakta E ben o gün hastayım Kılmayayım namaz Ya oturalık kılarım. Çok hastayım Uzanarak kılarım. Ya ameliyetteyim Elim bir yerim kıpırdamıyor Gözümle kılarım Düşer mi namaz düşmez Sonra ne diyor Kaid el fıkhiya Zaruratlar Mahzuratları Yerine göre Zamanına Mekanına göre Ne yapar Mubah görer İşte ben boğazımda yemek kaldı. Hiçbir su yoktur önümde içecek. Sadece önümde içki var. Hamr var. Onu ihtiyaç kadarı içip o yemeği indirene kadar. Sonra la zarara ve la zirar. E zerel. Ve zerel ve rezil bir şey yoktur. Ondan dolayı bir musulman bu mahkemelere gidebilir. Hiçbir mahsuru yoktur. Hiçbir mahsuru yoktur. Çünkü Allah subhanehu ve teala ee, şey yaptı Hatta Hazreti Yusuf talimler diyorlar Ne yaptı krala döndü Dedi sor beni niye attınız içeriye Kral Tehkik etti Hazreti Yusuf'un meselesinde Evet baktı nedir ee, Değil Ondan dolayı Affetti Hazreti Yusuf da oradan Faydalandı Çünkü Allah'ın hükmü dedi, Yer üzerinde iki hedefi Hedefliyor biri batın, biri zahir. Biri iç, biri dış. Batın olan nedir? Yerde kalbidir. Allah'ın hükmünü di tevhidin rekizesidir Tevhidin şartıdır. Durcu <gülüyor> inil hükmü illa lillah. Hüküm Allah'ındır. Allah'tan başkaya ibadet olunmaz. Allah'tan başkaya hükm olunmaz ve tehakum olmaz. Ama zaruretler hariç. Sonra zahir nedir diyor. İslam dininin zahiri nedir? Mazlumları zulmü mazlumların üzerinden kaldırmak, adaleti yaymaktır. Eğer bunlar şeyin eliyle olmuyorsa, başkalarının eliyle olsa bu bir mahsuru yoktur. Kaderi alırız. Çünkü biz zarurattayız. Zaruret Tubihül mahzurat dediler. Onun için bu zarurattan dolayı alimler ne demişler? İşte bu konuda olur. Bir mahsuru yoktur bunun da. Şimdi e, bir de ne var? E, ne yapıyor bazı arkadaşlar? Şimdi bu sefer cideni tekfir ediyorlar. Hayır bu yanlıştır. Hiçbir zaman bu mahkemeye Bu, bu şartlar altında Başvurulan kafir olmaz Ama gönül razılığıyla var ise Meselen bir arkadaş e, Hanımının Meselen diyelim Hanımının e, babası Vefat etmiş Miras kalmış Ha Şeriat diyor bu hanım Senin için Erçeklerin yarısı var Bu diyor hayır ben bütün üstü Ya şeriat diyor hayır ben şeriatı dinlemem e vermiyoruz sana. Gidiyor ne yapıyor? Devletin mahkemelerine gidiyor. Devletin mahkemeleri şeriatten hükmedik için tağut mahkemedir. Bu sefer ne yapıyor? O mahkeme o kıza zorla oğlumlar varas eden hanımına bütün bir bir mirası alıyor. Bu sefer ne olur? Sen bu bu bu, bu inanarak bunu yapsa şifre düşer. Çünkü Allah'ın mahkemesini Allah'ın hükmünü reddetti. Ama ben hakkımı arıyorsam bir mahkemede, hakkımı arıyorsam, ben kimseye zulm etmiyorsam bu ne olur? Çafil olmaz. Çünkü bu Allah'ın hükmünden iraz etmiyor, yüzünü çevirmiyor. Çağut'un mahkemesine iman etmiyor. Sadece geçici olarak tağutun mahkemesini kullanıyor. Bunun da bu mahkemelerde Mahkemeler Allah'ın şer'i olmadığı için bu mahkemeleri kullanır. Yoksa e, inanın, inanın ki bir tane ilmin kokusunu biraz almışsa, biraz almışsa ne yapacaktır? Hiç demez bu kavli ağzına almaz. İnnehu bura giden çifirdir. Bunu hiçbir alim söylememiş. Hodur meydan duyuruz. Hiçbir alim ehli sünnette muteber alim bunu söylememiştir. Çünkü Allah'ın hükmünü hükmetmek için alimler diyorlar dört şart var. Birincisi sultan olması lazım. Cüc olması lazım. Başımızda bir devlet olması lazım. O sultan bir musulman veli olmadıkça o nedir? Hüküm olmaz. Bir tane olacak başımızda. İkincisi devlet İslam devleti olacak ki Devlet de o mahkemeleri karar kıracak. Üçüncüsü, o tağutun mahkemesine hür irade ile giden kafir olur. İsteyerek kafir olur. Dördüncüsü, nedir? Allah'ın hükmünden yüz çevirme değil, Allah'ın hükmüne savaş açandır. Bunlar sadece şey olur ee, Yani e, Musulman so Hakim yoktur ee, e, Burada sen insanları tekfir edemezsin Ama ne lazım? Olsun ama yoksa Tekfir olmaz ondan dolayı Bu konu çok hassas bir konudur Bu konuda her gelen Konuşamaz bu konuda alimler Konuşur hiçbir zaman Alimler bu konuda dememişler öyledir. Zarurat her zaman müteberdir ehli ilmin yanında. da ne olur? Amel olur. Onun için bu konuda kısacası insan oğlu bu konuda bir musulman gidebilir bu tağuti mahkemelerde ama hakkına kimsenin hakkına tecavüz etmeden kimsenin hakkına tecavüz etmeden sadece kendi hakkını geri almaktandır. Kendi hakkını geri almak için gidebilir. Kimsenin hakkına tecavüz etmez. O mahkeme kendisini hakkından fazla verse almamalı almaması lazım. İşte bu konular önemli konulardır. Bu den itibar ederek bu konular ne olur? E, i̇krar olmuştur Bunu da alimler konuşmuşlar Öyle bir sorun yoktur elhamdülillah Bugün de ki biz Hakkımızı almaya bütün mahkemelere Muracaat edebiliriz gönül razılığıyla Ama bir şartla Dediğimiz şartlarla Gönül razılığı şudur Yani bu fetva var bu konuda Alimler demişler gidebilirsiniz zaruratta Severek değil yani Mecburen gidiyoruz Çünkü gitmesek Koyun gibi her şey bize gelir, uğrar giden uğrar. Biz hakkımızı arayacağız. Sonra fers etsen bugün de mesela fetvayı bir adam için veremezsin. Bir adam dağ başında yaşıyor, ben gitmeyeceğim. 70 milyon Türkiye'de yaşıyor. Kaç milyon e, bir o kadar milyon Avrupa ülkelerinde yaşıyor. Bütün gayrimüslim ülkelerinde ne kadar Müslümanlar yaşıyor? Yer üzerinde hangi memlekette Müslüman memleketlerinde şeriat var? Bir, bir, bir, bir, bir buçuk devlet hariç o da adı işte yani anlatabildim mi onun için fetva alimler ümmet içi verirler sen her çeşede e, ben e, bir bir, bir denelerinin yazısını okudum işte tamam bırak kadar güzel anlaşırız olarla tağuta küfretmek ondan sonra diyor çözüm nedir diyoruz eğer bir müşkület oldu çözüm diyor devlet, İslam devletini getirmeme kakacağız tamam bu da çözüm evet Burada, burada, burada da seninle yüzde yüz anlaşıyoruz. İhtilaf yoktur. Ama bu arada 10 sene sürdü, 20 sene sürdü, 100 sene sürdü. Bak Osmanlı devleti çökeni yüz senedir. Ne yapacak bu millet bu yüz senede? Koyun mu olacak? Olmaz. Bunu hiçbir akıl mantık alimler kabul etmiyorlar. Bunu da söyleyen diyorlar cahildir. Cahil de müşkülesi nedir? Ee, bilmediğine düşmandır. Elhamdülillahi rabbil alemin.